E'ûzu billâhi mineşşeytânirracîm. Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdeleillâhi ve nestaînuhu ve nestağfiruh ve na'ûzu billâhi min şurûri enfüsinâ ve min Men ve men Ve ve ve ve hayral hedihedü Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrül umuri muhtesatuha ve kullu muhtesetin bid'a ve kullu bid'atin dalale ve kullu dalaletin fî'nâr. Tefsir dersimizde Ali İmran suresi 172. ayetinde kalmıştık. Mealen şöyle buyruluyor: Onlar ki kendilerine yara dokunduktan sonra Allah'ın ve Rasul'ün davetine uydular. Bunlardan iyilik eden ve sakınan kimseler için çok büyük bir ecir vardır urveye şöyle dedi, ''Yeğenim, baban Zübeyir ile Ebu Bekir bu ayette zikredilen kişilerden idi. Uhud Savaşı'nda Nebi sallallahu aleyhi ve sellem o şeylere maruz kaldıktan sonra müşrikler çekildi. Ancak Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem onların geri dönmesinden endişe etti ve kim onların peşinden gider diye sordu. İşlerinde Zübeyir ile Ebu Bekir'in de bulunduğu 70 kişi bu görevi üstlendi ve müşriklerin peşine düştüler. Müşrikler bunu duyunca Mekke'ye onu tuttular.'' Müslümanlar, müşrikleri ortalıkta göremeyince geri döndüler. Bu ayetler bu konuda nazi olmuştur. Evet. 173. ayet Onlar öyle kimselerdir ki insanlar kendilerine Muhakkak ki insanlar size karşı ordu topladı. Onlardan korkun dediklerinde bu onların imanını artırdı da Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. İbn Abbas radıyallahu anhadan gelen rivayette Allah bize yeter, o ne güzel vekildir sözünü İbrahim aleyhisselam ateşe atılırken söylemiştir. Aynı şekilde müşriklerin büyük bir kalabalıkla üzerlerine geldiğini haber alan Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem de bunu söylemiştir ki Allah Teala bunu Ali i İmran suresi 173. ayetinde ifade etmiştir diyor. Bunu Bukhari ve İbn Bir Hatim tefsirinde rivayet etmiştir. Yani e, imanı zayıf kimseler imanlarında tereddüt içerisinde olan kimseler e, tam tersi bir konumdayken e, böyle bir durum, yani düşmanların ordu toplaması, bu hazırlığa geçmesi, iman edenlerin imanlarını artırdı. Yani bunlar Allah yolunda sıkıntıya uğratsalar bile, yani Allah yolunda çarpışmanın, cihadı e, kendilerinin lehine olan bir şey olduğuyla ilgili olarak ve Allah'ın mutlaka iman edenleri halip getireceğine dair bir güvenle azmettiler ve Allah bize yeter, o ne güzel vekildir dediler. Allah'a tevekkül ettiler yani. 174. ayet, bunun üzerine kendilerine hiçbir kötülük dokunmadan Allah'ın nimeti ve lütfuyla döndüler. Çünkü Allah'ın rızasına uydular. Şüphesiz Allah çok büyük lütuf sahibidir. İbn Abbas radıyallahu ayette geçen nimet, Müslümanların selametle geri dönmeleridir. Lütuf ise Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in o sırada oradan geçen bir ticaret kervanının mallarını satın alıp kar etmiş ve bunu ashab arasında dağıtmıştır. Lütuf ile kastet de budur diyor. Bunu Beyhaki Delal-i Nübüvve'de sahip isnatla rivayet eder. 175 İşte o şeytandır ki ancak kendi velilerini, kendi dostlarını korktur. Eğer mümin iseniz onlardan korkmayın, benden korkun. Burada korkunun imanla, tevhidle e, alakası da vurgulanıyor. Yani bir önceki ayette deniyordu ki düşmanların işte bir ordu hazırlamış olması iman edenlerin imanını artırdı. E, ama şeytan kendi dostlarını, imanda zayıf olanları ve nifak üzere olanları korktur. Eğer siz iman edenlerden iseniz onlardan korkmayın, benden korkun. Yani korku normalde fıtri bir haslet. Yani insan bu tip şeylerden korkar, fıtraten korkar. Fakat burada Allah'ın emri söz konusu olduğu zaman, mesela düşmanla karşılaşmak gibi veya Allah'ın herhangi bir emrini, farzını yerine getirmek veya herhangi bir yasandan sakınmak söz konusu olduğu zaman, buradaki göz önüne gelen korkular, insanın aklına gelen korkular ancak şeytanın vesveselerindendir. Kim de korkulara tabi olursa, itaat ederse yani Allah'a isyana rağmen bu korkulara uyarsa, o kimse... Şeytanın dostlarından olur, Allah korusun. Allah Azze ve Celle yalnız benden korkun diyor. Ebu Malik dedi ki, Ebu Malik el-Gıfari tabi-i alimlerinde, şeytan dostlarını müminlerin gözünde büyük göstererek korkutur. Yani şeytanın dostları müşrikler, Müslümanlara karşı savaşacak olan bu orduyu, bu topluluğu büyük göstererek korkutur demiştir. Yine Mücahit de benzerini söylüyor. Şeytan müminleri kafirlerle korkutur demiştir. i̇bn Abbas radıyallahu anh'a dedi ki, Dımam bin Salabe radıyallahu an Müslüman olarak kavmine geldiğinde onlara şöyle dedi. Lat ve Uzza çirkin olsun. Onlar da sus ey Dımam, Baras hastalığına uğramaktan kork, deli olmaktan kork, cüzdam olmaktan kork dediler. Bunun üzerine o da size yazıklar olsun. Onlar ne fayda ne de zarar verebilirler dedi. Bunu da Hasan bir İsnad İbn İbni İshak sire, siretinde Ahmet bin Amber, Darimi, Ebu Davud ve Hakim rivayet etmişlerdir. Yani bakın burada da Dıman bin Salebe Müslüman olduğu zaman onu neyle korktuğu müşrikler? Yani şeytanın dostları olan müşrikler onlara vesvese veriyor, müşriklere vesvese veriyor. Bu müşrikler de işte bu Allah dostları saydıkları kişilerin çarpmalarından, sana hastalık ulaştırmalarından, isabet ettirmelerinden kork diyorlar. O da işte imanın, tevhidin gereği olarak yani Allah'tan başkası zarar ve faydaya malik değildir. Bu gerçeği belirterek bu korkuya aldırmıyor. Ebu Said el-Hudri radiyallahu anh'den gelen rivayette Allah Resulü aleyhisselatü vesselam şöyle buyurdu. İnsanların korkusu yani insanlara karşı olan korku sizden birini gördüğü veya bildiği bir hakkı söylemekten alıkoymaz. Bunu sahih bir isnad ile Tayaliysi Ahmet bin Hanbel İbne Bit Dünya El Emru Bil Maruf'ta rivayet etmişler. Şeyh Ebena Es-Sahih'a da sahih olduğunu belirtmiştir. 176. ayet. Küfürde koşanlar seni üzmesin. Çünkü onlar Allah'a hiçbir şeyle zarar veremezler. Allah ahirette onlara hiçbir nasip vermemeyi nasiptar etmemeyi diliyor. Doğrusu onlar için çok büyük bir azap vardır. 177. Elbette ki imana karşılık küfrü satın alanlar Allah'a hiçbir şeyle zarar veremezler. Doğrusu onlar için çok acıklı bir azap vardır. Evet, Mücahit Raymolla küfürde yarışanlar, bu ayette kastedilen küfürde yarışanlar ve iman karşılığında küfrü satın alanlar münafıklardır demiştir. Yani Müslüman gibi kendilerini gösterdikleri halde kalplerinde küfrü gizleyen, iki yüzlü davranan münafıklardır. Bu ayetlerde batıl üzerinde hareket edenlerin dünyada imkanlara sahip olacakları. Yani yusari une fil küf. Yani onlar mesela dünyada bir takım imkanlara sahip oluyorlar. Mesela batıl bir yolda koşarak gitmektense hak yolda sürünerek gitmek elbette ki hayırlıdır. Bugün daha iç tarafta, yani Müslümanların arasında bidat ehlinin bir takım imkanlara sahip olmaları, batıl yolları tutanların sanki göze görünen daha fazla imkanlara sahip olmaları seni üzmesin. Çünkü e, bunlar Allah'a, Allah'ın dinine, hak olan dine bir zarar veremezler. Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ümmetimden kıyamet gününe kadar bir taife eksik olmadan kalmaya devam edecek. Bunlara muhalefet edenler veya yardımsız bırakanlar bir zarar veremeyecektir buyuruyor. Yani bu taife Allah Resulü aleyhissalatü vesselam hayattayken sahabeler hangi akide ve menhec üzerindeyseler kıyamet gününe kadar bununla devam edecek olan taifedir. Dikkat edin. Kur'an-ı Kerim ve hadis-i şeriflerde üzerinde çokça doğrulan bir mesele var. Vela ve bera. Yani Allah için dostluk, yakınlık göstermek, Allah için uzaklaşmak, Allah için sevmek, Allah için buğz etmek. Bu menhecin özüdür. Yani dostluğunu hak için belirlemek, düşmanlığını da hak için yapmak. Yani sevdiğin birileri dahi olsa batıl işlediğinde ondan yüz çevirmek, bu batıldan yüz çevirmek. Sevmediğin birilerinden dahi olsa hak ile ettiğinde ona da sahip çıkmak. Bu işte Allah için sevme, Allah için buğz etme, Allah için dostluk, yakınlık gösterme, Allah için uzaklaşma imanın özüdür, ilidir. Menheci belirleyen en önemli unsur da velave ve beradır. Tarihten beri bütün peygamberlerin tebliğlerinde hep ve vela ve bera unsuru vardır. Yani onların yalnız kalmalarına, yardımsız kalmalarına, bunlara muhalefet edilmesine rağmen, batıl ehlinin çoğunlukta olmasında hep bu vela ve bera menheci vardır. Nebi Aleyhisselatü Vesselam kendi hayatında bunu uyguladığı gibi, onu takip eden müminler de ilim ehlinden müceddit olan alimler de, yani Peygamber Aleyhisselatü Vesselam'a ittibayı ön plana çıkarıp batılları reddeden ilim ehli de, yani Allah'ın hakiki dostları da hep bu menheci gözetmişlerdir. Yani kim bu? Allah'ın Allah'a imanın en sağlam kulpu olan bu kulpa tutunursa, dünyada bir takım sıkıntılarla karşılaşır, musibetlerle karşılaşır. Dünyadan pek nasipler olamaz belki ama Allah azze ve celle ahireti işte bunlara vaat ediyor. Öyle ki Allah Resulü aleyhissalatü vesselam ileride Enfa suresinde işleyeceğiz bunları inşallah. Bedir Harbi'nde müşriklerle karşı karşıya geldiğinde Ebu Cehil, yani müşriklerin liderlerinden Ebu Cehil Ellerini açıp Ya Rabbi bunlar Akrabalık bağlarını kopardılar Yani ilişkileri bozdular Fesat çıkardılar ayrılık çıkardılar Bunlara karşı bize yardım ettiği Ellerini açıp Ebu Cehil böyle dua ediyordu Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Ve Ashabı hakkında Şimdi düşünün Bazı insanlar maalesef Bu önemli esasın üstünü çokça Örtükleri için bunlara girmek zorunda kalıyoruz Çünkü hakikaten çok gizli kalmış bir unsur bu. Şimdi Nebi Aleyhisselatü Vesselam'ı Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ashabı, ilk iman edenler nasıl izah ediyorlar? Yani bize Allah'tan başkasından kul etmememizi, Sıla-i gözetmemizi, bak bunları sayıyor değil mi? Çünkü diğer müşriklerden Müslümanlara karşı bu itham var. Yani bağları koparıyorlar, ilişkileri bozuyorlar falan filan. Yani onlar, Müslümanlar bununla itham ediyorlar. Çünkü bu Müslümanlar vela ve beraya uyguluyor. Yani dostluklarını, yakınlıklarını Allah için kuruyorlar. Uzaklıklarını da Allah için kuruyorlar. Allah için kurulunca senin akraban olan, dostun olan, ortağın olan, arkadaşın olan kimselerle eğer Allah'ın dinini din edinmemişse bir ayrılık girmesi gerekiyor. E bunu yapıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ve Ashabı. Müşrikler de İbrahim Aleyhisselam'ın dininden bir kalıntı üzerindeler. Yani tıpkı bu toplumu düşünün. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın dini üzerindeyiz diyor herkes. Yani herkes La ilahe illallah Muhammedun Resulullah diyor sözde. Fakat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam sünneti ortaya konduğu zaman... Yani Allah Azze ve Celle ayetinde bu misali verdiği için söylüyoruz. Yaban eşekleri gibi dağılıp kaçıyorlar. Yani ne daha işin başında evlenirken Allah'ın dini gözetiliyor... Ne ticarette Allah'ın dini gözetiliyor, ne insanlar arası ilişkilerde, ne başka şeylerde, ne ibadetlerde. Bunun yerine şeytan öyle bir sanki sistem kurmuş ki Müslümanların cahilliğinden istifadeyle, yani Müslümanların dinlerine ilgi göstermemeleri sebebiyle bunu çok güzel değerlendirmiş, boş bırakılan her alanı doldurmuş. İnsanlar ibadet mi etmek istiyor? Sünnette göre ibadet etmiyorlar. İbadet edeceklerse bidatlere göre etsinler. Şimdi ibadete veren kimseler gözlerinde çok büyük kimseler oluyor. Çünkü bunlar bidatlerle yani sünnette geçmeyen fazladan bir takım ibadetlerle, bidatlerle ibadet ediyorlar. Allah'a yakınlık sağlamaya çalışıyorlar. Yani koşuyorlar resmen Allah yolunda. Bunları diğerleri yapabiliyor mu? Yok. Yapamadıklar için bunlara bir saygı, bir tazim, bir daha eline acayip bir tazim duyuyorlar. Neden? Allah için sabahlara kadar namaz kılıyor bu. Her günün oruşu geçiriyor vesaire vesaire. Yani ibadet uyduruyorlar. Din koyuyorlar yani. Allah Resulullah sallallahu aleyhi getirmediği Hatta sırf Allah Resulü'nün getirdiği sınırlarda dursa bir kimse Bunu ibadete saygısızlık eden, ibadeti küçümseyen, ibadete değer vermeyen bir kimse gibi görülür Ne kadar uyduruk ibadetlerle ibadet ederse bu toplumun gözünde bunlar büyür Şeytan bu alanları çok güzel kullanmıştır Adam hiç namaz kılmasın Teravih aksatmasın ama Yani teravih, teravih olmaktan çıkmış zaten Yani nafile bir şey Teravih'i terk ederse bir kimse gavur gözüyle bakılır. Gavur gözüyle bakılır. Veya seferdeyken oruç tutmaz, Seferdeyken oruç tutmaz Veya hasta, Allah ruhsat vermiş, tutmasın gavur gözüyle bakılır. Allah'ın dini ölçe dinilmemiş bakın. İnsanların iliminde bir e, din anlayışı, e, daha önce çeşitli anlattık belki. Şimdi adam İçkiden bahsediyor, öğünerek anlatıyor. Dedim ki buna, yani Avrupa'dan gelmiş. Dedim domuz eti de yedin mi dedim. Biz gavur muyuz? dedi. Şimdi neden böyle diyor? Çünkü ölçü din değil. Gelenekler, halbuki günah bakımından domuz eti yemekte kişi gavur yapmaz aslen. Yani kafir yapmaz. Ama büyük günahlardandır. Tıpkı içki içmek gibi. Yani işki içtiği zaman gavur olduğunu düşünmüyor ama domuz eti yediği zaman gavur olacağını düşünüyor. Neden? Çünkü bu toplum bunu böyle görüyor. Allah'ın dini böyle gördüğünden dolayı değil. E namaz kılacaksın, ben sünnete göre namaz kılmak istiyorum. Yani hadise göre araştırıyorum, ben böyle görüyorum. Fahit deliller, ilim erlinin işaret ettiği anlattıkları da bu. İşte yeni bir namaz mı çıkardın diyor. Halbuki bu kimse kıla geldiği şu namazı hiç sorgulamadı. Neden? Çünkü insanların çoğu hep böyle kılıyor namazı. Bütün insanlar böyle kılıyor. Sen istediğin kadar güneş gibi delillerle, ispatla namaz kılış şeklini, oruç tutma şeklini, haç şeklini vesaire bütün ibadetlerini bir herhangi bir değeri var mı? Topluma muhalefet ediyorsunuz. Ayrılık çıkarıyorsunuz. Bakın işte Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın Ebu Cehil gibi müşrikler tarafından kınandığı şeyde buydu. Onlar da kendilerini İbrahim Aleyhisselam'ın dininden ispedediyorlardı. ediyorlardı. Yani tehlike çok ciddi. Bir fark var. Burada cehalet çok daha büyük. Cehli mürekkep denilen bir cehalet. Yanlış bilinen, din adına bilinen şeylerin yanlışlığı. Ve bu insanları din namına yönlendiren hocalarına satılmışlığı. Yani Allah'ın dinini satmaları resmen. Bile bile hakkı gizlemeleri. Bunun yerine, işte ottan böcekten bahsetmeleri yani dinde insanların kaybettiği değerleri ihya etmek yerine şimdi düşünün ilim yolunda Allah'ın dinini öğrenme yolunda bu koca takımı din hakkında en ufak bir bilgi sahibi olan en basitinden imam Hatip okuyan hadislerle bir şekilde muhatap olan mutlaka açıkları görür. Yani böyle okulların mensubu olmasa bile açsa hadis kitaplarını okusa, Allah'ın kitabını okusa mutlaka toplumda bir şeylerin doğru gitmediğini mutlaka ve mutlaka görür. Ama bunu bilen, gören adam ne yapıyor? Topluma ters düşme endişesiyle yani şeytan dostlarıyla korkutuyor bir nevi. Topluma ters düşme endişesiyle bundan geri adım atıyor. Ahirete iman ettiğini söylüyor fakat ahirete iman etmenin gerektiğini yapmıyor Resul'e iman ettiğini söylüyor fakat Resul'e iman etmenin gereğini yapmıyor şimdi düşünün Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam buyuruyor ki kişi beni canından anasından, babasından, çoluğundan, çocuğundan daha fazla sevmedikçe iman etmiş olmaz bu hüküm Allah'ın Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan peki Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sevgisi nasıl? nasıl olacak? Allah'ı sevmek. Ondan önce gelir değil mi? Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı sevmekten önce Allah'ı sevmek gelir. Allah Azze ve Celle kitabında diyor ki, De ki, yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a böyle söyle diye emrediliyor. Ümmetine böyle söyle. Eğer Allah'ı seviyorsanız, bana iktiba edin ki, Allah da sizi sevsin ve günahlarınızı bağışlasın. Şimdi bakın, İblis, insanların cahilinden istifadeyle, bu Rasul sevgisini, yani Rasul canından bile çok sevmek, Rasul sevgisi nereye odaklanmıştır? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın kaşı gözü şöyleydi, boyu posu şöyleydi, işte Muhammed'in o gözleri sürmeli sürmeli falan. Bakın bunlarla, yani zatına, yani kendilerine pratikte herhangi bir fayda sağlamayan, Allah'a yakınlaştırmayan işlerle, hatta bu konuda haddi de aşarak, yani kendisi yasaklıyor Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam. Kendisine mesela Seyyidina dendiği zaman yasaklıyor. Aşırı gitmeyin. Şeytan dillerinizi dolaştırıp durmaz. Demek ki bu için arkasına bakın şeytan var. Şeytan dillerinizi saptırıp durmasın. Ne söyleyecekseniz onu söyleyin. Bana sadece Allah'ın kulu ve Rasulü deyin. Ömer bin Hattab radıyallahu anh'ten gelen hadiste İsrailoğulların Meryem oğlu İsa'yı aşırı öyüp göklere uçurduğu gibi yapmayın. Bana sadece Allah'ın kulu ve Rasulü deyin. İki tane aşırılık var bakın burada. Birisi Allah Azze ve Celle'nin kulu olduğu gerçeğini savsaklamak, Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın, yani onun bir kul olduğunu, dolayısıyla ibadet nevlerinde hiçbir şeye ve bulunduğu makamdan daha üstüne hak etmediği gerçeği, diğeri de Resul olduğu, onun Allah'tan vahiy alan, Allah'ın korumasında hareket ettiği, yanlış yapmayacağı, alemlere rahmet olarak gönderildiği gerçeği. Sünnet inkarcıları ve sünnetten yüz çevirenler, burda sapıyor. Bu aşırılıkta sapıyor. Zındıklık denilir bu yola. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ı saymamak. İşte postacı gibi görmek. Hiçe saymak yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam. Diğer bir kesim de onun hakkında aşırılık yaparak bulunduğu makamdan yukarı çıkarmak. İşte e, mirat Muhammed'ten Allah görünür daim dedirtmiştir şairlerden birisine. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam bir aynadır. Ondan Allah gözükmektedir. Haşa. İşte Cübbeli'nin dilinde Allah Azze ve Celle'nin haşa ta kendisi zaten Muhammed Aleyhisselatü Vesselam yani vahdedi vücut inancıyla endeksleme, hakikati Muhammed'in inancı bunun gibi aşırılıklar, şirke götüren aşırılıklar bunlar La İlahe İllallah Muhammedun Resulullah diyen bu ümmetin düştüğü vartalar siz tam ortada durduğunuzda demek ki iki yönden düşmanınız olacak yani bir ifrata sapanlar bir tevhirde sapanlar sizi hedef alacak e sizin de böyle yapmanız lazım. Vela ve bera yani bunlardan da bunlardan da uzaklaşmanızı. Ama kim de şu orta yolu koruyorsa senin hoşuna gitmese bile Allah için sevmeni, yakınlık göstermeni gerektirecek. Allah Resulü zamanında kimlerdi bunlar? Bilal, Bilal bin Haris radıyallahu. Anh. işte Mikdat radıyallahu, anh. İbn Mesud radıyallahu. Anh. Yani toplumda düşük görülen, yani herhangi bir ağırlığı olmayan, sıradan sayılan, ayak takımı sayılan kimseler. Allah Azze ve Celle Bakara Suresinin başlarından münafıklar bu yüzden zikrediyor bakın. Ne diyor orada? İnsanların iman ettiği gibi siz de iman edin. Bakın Allah Azze ve Celle insan diye bunlara söylüyor. İnsan gibi iman etmek işte bu. O sahabenin yaptığı. Ayak takımda olsalar, öyle de görürseler. Onlar hakka tutundular, Hak uğrunda akrabalarını içe saydılar, yakınlarını içe saydılar. Hakk'a yakınlık gösterdiler bilakis. Muhammed aleyhissalatu vesselam yani akraba olmayanlar vardı. Bilal radıyallan Arap bile değildi şey olarak yani köken olarak. Mevalidendi. Kölelerden idi yani. Fakat o Allah için Muhammed aleyhissalatu vesselam ve ona itibad yakınlık gösterdi. Diğerlerinden de teberri etti. Halbuki teberri etmeseydi el üstünde tutulacak birisi idi. Yani ayak takımı olmayacaktı. Değer verilecekti, farklı olacaktı. Daha başka örnekler de var. işte Musab bin Umer radıyallahu anh gibi. Yani örnekler e, pek çok sahabede. ilk iman eden sahabelerde özellikle. Bunlar Allah için bu konumlarını, makamlarını, ilişkilerini terk ettiler. Allah indindeki yüceliği, Allah indinde büyük olmayı tercih ettiler. İnsanların iman ettiği gibi, iman edin dendiği zaman münafık takımı da ne dediler? Biz bu sıradan kimseler gibi mi? Sefi, hakim sahne Ahmak yani, karnı zararını düşünemeyen şu insanlar gibi mi iman edeceğiz? Karnı zararını derken, bak dünyada zarar oluyor çünkü bu adamlar. Karı terk ediyor, dünyada gözüken kar terk ediyor. Şimdi insanlar demiyor. Kardeşim sen diyor mal mısın diyor. Ne güzel işini terk ettin diyor. Sakal bıraktın kesiver. Bakın dünkü münafıklar aynı şeyi söylüyordu. İnsan gibi iman edenlere. Siz ahmak mısınız? Sefih misiniz? Allah Azze ve Celle'nin bu ayetini anlattığı durum budur bak. Sefihlerini iman ettiği gibi mi iman edelim? Kârını zararını bilmeyen. Neden? Bu Allah Azze ve Celle'nin ahirette iman edenlere ne hazırladığını ve iman edenlere dünyada ne hazırladığını bilmeyen, hesap etmeyen, tartmayan asıl ahmakların sözü esasında. Bu yüzden Allah Azze ve Celle asıl sefihler kendileridir. Ancak anlamazlar diyor Fark etmezler Bunu tartmaz onlar Asıl sefih yani karını zararını asıl düşünmeyenler kendileridir. eridir Sapılık içinde oyalanıp dururlar Peşin olan Menfaatler imkanlarla Dostlarla Makamlarla arkadaşlarla iş imkanlarla oyalanıp dururlar Dünyayı böyle geçirirler Ama dünya geçici bir yurt Her gelecek yakındır yani bir, bir sonu varsa bunun bu mutlaka yakındır. İnsan dünyada yaşasa yaşa ne kadar yaşar? Allah Azze ve Celle buna karşılık ebedi bir hayat vaat ediyor. Dolayısıyla insanların iman ettiği gibi iman etmek, Allah Azze ve Celle'nin insan dediği, insanlık basımına sahip kimselerin iman ettiği gibi iman etmek işte ahirete iman etmek, cennete cehenneme iman etmek, cennete cehenneme iman eden bir kimse cennete girmek için elinden geleni yapar. Bunun önünde Hoşlanılmayan şeyler örülü olsa da, kutsaliste geldiği gibi. Cibril'e diyor ki Allah Azze ve Celle, bir bak diyor cennete. Ya Rabbi diyor, cennette diyor, öyle nimetler hazırlamışsın ki diyor bunu bilen, duyan kimse oraya mutlaka girer diyor. Yani neredeyse imtihanın manası yok gibi. Yani mutlaka bu cenneti duyan oraya girer, girmek için her şeyini verir diyor yani. Sonra diyor Allah azze ve celle cennetin hoşa gitmeyen, istenilmeyen, hoşlanılmayan şeylerle örülmesini, örtülmesini emretti. Tekrar baktı diyor. Ya Rabbi diyor. Öyle gördüm ki diyor. Hiç kimsenin cennete giremeyeceğinden korktum diyor. Yani cennetin etrafındaki bu hoşa gitmeyen, dünyada yaşayacağı hoşa gitmeyen şeyler sebebiyle. Aynısı cehennem içinde. Cennete bir bakıyor. Ya Rabbi buraya kimse girmez diyor. Onun diyor, hoşa giden şehvetlerle donatılmasını emretti. Tekrar bakmasını söyledi. Ya Rabbi diyor, herkesin etrafındaki cazibeli şeyler sebebiyle herkesin mutlaka buna düşeceğinden korktum diyor. Yani bu imtihanı biz dünyada yaşıyoruz. Biz kitaba iman ettik. Allah'ın kitabına. Eğer biz bu kitabı hayat rehberimiz, günlük okuyacağımız Arapçasıyla ve mealiyle, Anlaya anlaya okuyacağımız Elimizden düşürmeyeceğimiz bir rehber Haline getirmesek vay halimize İman etme iddiamız boş zaten Böyle bir durum söz konusu olursa Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a iman ettik Muhammedun Resulullah diyoruz Bu da bu şekilde Şimdi bizim hayatımızda Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Örnek alınan bir insan değil bak Yani toplum olarak söylüyorum Genelleme konuşuyorum Yaşadığımız asır insanları, Müslümanları. Örnek alınan bir insandan ziyade kendini ona endeksleyerek yücelttiğin yani istsin ya mesela Fenerbahçeliyim diyorsun sen koşturmuyorsun orada. Maçları sen yapmıyorsun. Hatta stadına bile gidip bağırmıyorsun diyor, ama ben Fenerbahçeliyim. Buradan kendini ona endeksleyerek o yenmiş, yenilmiş. Sen burada birileriyle kavga edersin. Hatta yendiğinde tatmin olursun. Yenildiğinde kahrolursun falan. Bizim Muhammed ve Vesselam'a imanımız asla böyle olmamalı. Çünkü Allah Azze ve Celle bunu istemiyor. Resulü bunu istemiyor. Bilakis bunların sapma olduğunu bildiriyor. Şimdi bizim taraftarlığımız bundan ibaret olmaz. Çünkü ehli kitap bu hataya düştüler. Allah Azze ve Celle bize onlar gibi olmamamızı emrediyor. İki aşırılık dedik ya. Yani birisi sünneti inkar etmek, peygamberleri hiçe saymak, Muhammed Aleyhisselatü hiçe saymak, diğeri de onun hakkında aşırılık yapmak. Bakın Allah Azze ve Celle sapıtanları ve gazaba uğrayanlar bize örnek veriyor. Onlar gibi olmayın. Bizi sıratı müstakime ilet deyin. Bunu isteyin. Nimet verdiklerinin yoluna ilet diye bunu istememizi emrediyor. Her gün beş vakit namazda. Bu ne? Bakın Yahudiler peygamberlerini öldürürlerdi. Hoşlarına gitmeyen bir şey söylediğinde peygamberleri öldürürlerdi. Nebileri Allah'ın dinini bildiriyorlar. Yani Allah bunu yasaklıyor, bunu yapmayın. Allah şunu emrediyor, böyle yapmalısınız. Hoşlarına gitmedi mi öldürüyorlar. Sünnet inkarcıları ne yapıyor? Kur'an-ı Kerim'in beyanı olarak Muhammed Aleyhisselatü Vesselam Allah'ın emri budur diyor. Hadi canım oradan yani Allah böyle diyor sen ne diyorsun dercesine. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam geçerisi sahip o Kur'an-ı Kerim'in Allah Azze ve Celle'nin kelamının kastedilen edilen nuradını istedikleri şekilde doldurma gayretindeler. Bu çaba uğrunda Allah'ın tesettür emri geçersiz sayıldı. Tesettürün, mayok giyen bir kadının bile tesettürlü olduğunu iddia edenler çıktı. İslam aleminde. Namaz kılmak gerekmediğini, bizim şu konuşmamızın da namazdan ibaret olduğunu iddia edenler çıktı. Neyle? Sünneti i devredir çıktı. Bırakırsam böyle. Bunlara yol var hep. Bir başkası sünnet olmanın yani hitam dediğimiz bunun fıtratı değiştirmek olduğunu iddia etti. Vesaire vesaire. İşte bu münafık takımlar Yahudilere benzerler bu tavırlarıyla. Peygamberi öldürüyorlar. Ellerine geçseler öldürürlerdi bunlar. Müşrik sayarlardı belki de. Çünkü ben bunların kendilerine bizzat... Böyle şeyler söyledikleri zaman işte Muhammed Aleyhisselatü Allah'ın kitabına aykırı konuşmaz. Dedim ki ben onu bırak dedim. Yani sen ravilere yıkıyorsun şeyi de ravileri geç. Bizzat Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dan şu hadisi işitsen tavrın aynı olur muydu? Ey Allah Resulü dur ben bunu bir Kur'an'a arz edeyim ondan sonra dediğini yaparım. Böyle mi derdin? Yani ravileri falan atla. Bizzat Allah Resulü'nden işittiğini düşün. Allah Resulü sana bir şey diyecek. Sen de diyeceksin ki, Ey Allah'ın Resulü, bu Allah'ın kitabına uygun mu değil mi ben bir bakayım. Böyle bir şey diyebilir misin? Kişi bunun dediği anda küfrünü ilan etmiş olur. Diyor ki Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın kitabına aykırı konuşmaz. Evet biz de bunu duyuyoruz işte. Muhammed Aleyhisselatü Vesselam, Allah'ın kitabına aykırı konuşmaz. Peki siz Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın sözlerini Allah'ın kitabına arz ederek, kabul ve nereden çıkardınız? Allah'ın kitabında yok böyle bir şey. Böyle bir arz metodu yok. Peygamberleri öldürenler işte bunlar. Bu mantık yani. Bu zihniyet. Peygamberler hakkında aşırı gidenler ise Hristiyanlar. Onu Allah'ın oğlu üçten biri dediler. O insanların günahlarının affedilmesi için kendisini feda etti. Eziyetler çekti diyerek İsa Aleyhisselamı işte göklere çıkardılar. Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam bakın bunlardan da sakındırıyor bizi. Bunların tavrından da sakındırıyor bu ümmet. Sakındırdıysa mutlaka bu ümmette gerçekleşecek. Yani bunun altını çizin. Allah'ın kitabında veya Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın sünnetinde hangi şeyden bir yasaklama varsa mutlaka bu ümmetten birileri bunu yapacak demektir. Allah bu emir ve bu yasağı boşuna koymuyor. Adamlar şimdi tam terzim mantıkla bakıyor. Ya diyor bu ayet diyor, Yahudiler hakkında inmiş diyor. İşte kafirler hakkında inmiş diyor. Kardeşim onlar geçti gitti. Sana niye söylüyor bunu? Allah Azze ve Celle haşa onların gıybetini yapmak için mi söylüyor sana? Bu ümmetten mutlaka birileri bunu yapacak da o yüzden. Bunlardan sakının diye. Uzak durun diye. İşte Vela ve Bera Allah'ın kopmaz sağlam ipi bunu muhafaza edebilmenin yegane yolu. Diyor ki Allah azze ve celle. Allah'ın ipine toptan, cemian ve tesemmu bi hablillahi cemian ve tesemmu sımsıkı sarıldı. Hep birlikte sımsıkı sarıldı. Hep birlikte. Bunu bizim aleyhimize kullanıyorlar. İşte siz ayrılık çıkarıyorsunuz diye. Bakın şimdi mantıksızlık nerede? Allah'ın ney? İmmesud Radyalan'tan gelen bir rivayette cemaat. Cemaat kim? Cemaat kim? Şimdi insanlar topluluğu derseniz, yani mesela Müslümanların topluluğu derseniz, eğer bizim asrımızdaki Müslümanlar Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın ashabından oluşan cemaatten uzaklaşmışsa, acaba cemaati temsil eder mi? Halbuki İbn-i Nesud tek başına dahi olsan Kur'an ve sünnete uyan kişi cemaattir diyor. Tek başına dahi olsa dahi. İnsanlar Allah Resulü ve vesselama muhalefetle bir araya gelse toplansa. Bakın mesela Fethullahçılar bir cemaattir. Süleymançılar bir cemaattir. Hatta Şia bir cemaattir. Kendi aralarında bir cemaattir. Biz bir Şia'ya o zaman cemaat kelimesini kullanarak yaklaşamayız demektir bunun manası. Niye cemaatten ayırıyorsun adamı? Adam bir cemaatin içerisinde. Niye koparıyorsun? Niye ayrılık çıkarıyorsun? Türkiye'de büyük bir topluluk sufi. Sufi gelenekten yani kısmi azamı büyük en büyük çoğunluk sufidir Türkiye'de. Sen niye tebliğe çıktın? Niye ayrılık çıkarmaya çıktın? Davet ediyorsun insanları. Cemaat diyorsun madem. Niye ayırıyorsun adamları cemaatten? Demek ki cemaat kavramının içinin doldurulması lazım. Allah'tan ve Rasul'den ayıran bir cemaat, İslam'da övülen cemaat değildir. Bilakis topluluk dahi olsalar, kalabalık dahi olsalar bunlar ancak fırkadır. Ali radıyallahu anh'ın sözü bu. İbn-i söylediği söz. Daha önce aktardık bu sözü. Cemaat nedir diye sorulduğunda, cemaat hakka uyandır. Ayrılık ise kalabalık dahi olsalar fırka ehli kalabalık bir şekilde toplanmış dahi olsalar Allah-u Resulüne muhalefet edendir. İşte Allah'ın ipine sımsıkı toptan sarılın, hep birlikte sarılın. Şimdi bizim içinde bulunduğumuz toplumda bir sürü çoğunluk Allah'ın ipini terk etmiş ama cemaatler. Kalabalıklar yani. Lugavi manada cemaatler. Isılahi, dini, şerii anlamda cemaat değildir. Bunun adı fırkadır. Huzeyfe radiyallahu hadisini düşünün şimdi. Hevasından konuşmayan Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam gaybtan haber veriyor Allah'ın izniyle. Ey Allah'ın Resulü diyor Huzeyfer Radiyallahu anh Müslümanların halifesi, imamı ve cemaati yoksa ne yapayım? Yani o kadar Müslüman olur da cemaat olmaz mı? Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam ne diyor bak? Bütün fırkalardan uzaklaş evinde ağaç kökü dişlemek zorunda kalsam bile hiçbirisine bulaşma diyor. Fırka Fırka Fırka dediğinle göre bunlar rehber bir, bir bir topluluk. Ama Müslümanların cemaati yoksa sorusuna akabinde fırkadan bahsediyorlar Resulullah sallallahu Hemen bizim cemaat kavramını yeniden Kur'an ve Sünnete göre düşünmemiz gerekiyor. Biz selefe baktığımızda Hasan el Basri kendi aslında cemaat. Ama tek başınaydı. Tabi aslında da İbn Sirin'le Hasan el Basri'den başka diğer Müslümanlar Selefimiz yani bunlar. Batılda birleşmişlerdi. Hasan el Basri, i̇bn Sirin gibi belli başlı imamlar bunları uyardılar. Ha, bizim selef dememiz selef masum değildir. Hatalar olur. Sahabe dahi böyledir sahabe masum değildir. Biz adil olduklarını söylüyoruz onların. Masum olduklarını değil. Yani Allah'tan bir güvenceyle korumayla, ismet sıfatıyla korunmuş değil. Biz sufilerin, velilerine Allah dostu dedikleri kişilere ismet sıfatı verdikleri gibi böyle etikadlardan uzağız. Veya şiaların imamlarına verdikleri masumiyet inançlarından uzağız. Sahabeler hakkında bile biz bunu düşünemiyoruz. Ebu Bekir radıyallahu anh Allah Resulünden sonra insanların en üstünüydü ama masum değildi. Hata etmişti. Ömer radıyallahu anh, peygamber gelecek olsa o olacaktı Allah Resulü'nün deyişiyle ama o da masum değildi. Şeytan ondan fellik, fellik kaçmasına rağmen Ömer radıyallahu anh hata yapıyordu. Bazen bir kadın onun hatasına ikaz edebiliyordu. Masum değillerdi. Her bir nesil bir öncekinden daha bir fire vererek gelecek diyor Allah Resulü aleyhissalatü vesselam. Sahabe de böyleydi. Sabeden sonraki aslında mesela düşünün mavi Radyayon sahabeydi. Bunlar bir takım hatalar yaptılar sahabeler bir takım hatalar yaptılar. tabi aslında bakın daha büyük bir kalabalık hata yaptı. Ondan sonrakilerde daha çok daha büyük bir kalabalık yap, hata yaptı. O hale geldi ki Ahmet bin Hamil Rahimul'ın aslına geldiğinde işte e, yönetimin o sıra cehmilee kayması sebebiyle bu konuda cehmilik için savaşması hak ile mücadele etmesi neticesinde. Alimler dahi kendi canlarını kurtarabilmek için fire vermek zorunda kaldılar. Ahmet bin Hamber titizlikle direnmeye devam etti. Yanında kimse kalmadı. Vela ve berâ uyguladı. Yahya bin Mayin ne kadar büyük bir imam, Cerbe Tadil imamı Yahya bin Mayin selamı kesti Ahmet bin Hamber Ne için? Takıye yaptığı için. Canını kurtarmak için bu dininin önemli bir kaydesinden Allah'ın kelamı meselesindeki müdafada vazgeçtiği için. Selamı kesti. Yalnız kalmasına rağmen yani bir kısmı kendinden uzaklaştı bir kısmını da tavizleri sebebiyle Ahmet bin Hanbel eledi. Hatta Bağdat'ta e, Nebizi yani hoşafla yapılan bir çeşit içeceği haram gören kimse var mı denildiğinde Ahmet bin Hanbel'den başka kimse haram görmüyor diyorlardı. Yani helal haram itikadı, bunun gibi şeylerdi. Onlar bu eleklerden geçtiler. İbn-i Teymiye Rahimullah bugün herkes övgüyle, Bidat Ehli bile övgüyle anıyor. Mustafa İslamoğlu bile övüyor yani İbn-i Hayatında görseler de öldürmeye kalkarlardı bunlar. Çünkü onun Üzerinde bulduğu, bulunduğu akidenin düşmanı bunlar. Hani bükemedin bileği öp ya. Bunlar böyle yapıyorlar. Onun ismini kullanarak siyaset yapıyorlar. Şimdi tekfirciler var. Elbani'nin, Binbaz'ın, İbn-i ismini kullanarak bunları seven kimselere avlamak istiyorlar. Selefilik ismini kullanarak yani. Bunlara övgüyle anıyorlar ama onların söylediği ne varsa bu küfürdür, bu şirktir diyerek anlatıyorlar. elbani Allah rahmet eylesin, büyük bir alimdi. Ama hatasız değildi, doğru hatasız değildi. E neydi hatası? Şirk idi, küfür idi. Böyle yani. Üzerinde bulunduğu akideyi şirkle, küfürle nitele, mürcelikle vesairede. Ama Elbaniye'yi böyle hürmetle al, Elbaniye'yi sevenleri kolayca avla. İbn Teymiyye'yi sevenleri baklar ki seven kitle var. Onları avlamak için İbn Teymiyye istaşla andılar ama akidesini yerle bir ettiler. Ebu Hanife'yi övdüler, sünnet inkarcıları özellikle. Biz bugün Ebu Hanife'nin çok güvenilecek bir dal olmadığını söylediğimizde niye çemkiriyorlar? Biz niye söylüyoruz bunu veya? Şimdi bakın, Ebu Hanife kendisine Ahmet bin Hambe'nin İşkence uğradı halkı Kuran fitnesini ilk dile getiren kimselerden olduğunu naklediliyor Ebu Hanife'nin. Bunlar niye övüyor Ebu Hanife'yi? Cehmi'lik kanadını bunun ismini kullanarak pompalamak için övüyorlar. Sünnet inkarcıları neden övüyor Ebu Hanife'yi? Tarihselce hermonatik anlayışını. Yani Muhammed Aleyhisselatü Vesselam kendi asrında Kur'an-ı Kerim'i nasıl yorumladı? Biz de kendi asrımızda ona göre, kendimize göre yorumlarız diyebilmek için. Bakın Ebu Hanife bile bir sürü hadis kendisine ulaşmasına rağmen o hadiste amel etmemiş, reddetmiş, reyle hareket etmiş. Kendilerine bir kapı açabilmek için. Ebu Hanife'ye tazim ettiklerinden değil, sevdiklerinden değil. Çünkü Ebu Hanife hayatta olsa bunlar tekfir ederdi. Mustafa İslamoğlu'nu tekfir ederdi. Biz onu cehmi ve mürce itikatları e, gibi tehlikeleri olduğunu zikretmemize rağmen. Daha başka şeyler de var Ebu Hanife'nin Onların aleyhine kullanılabilecek. Ama biz neden kullanmıyoruz bunu? Çünkü adam Ebu Hanife'nin ismini kullanarak bir sürü pisliği selefiler arasında yaydılar. Mürcelik, bakın bugün mürce akidesi selefim diyen insanların arasında var. Mürce akidesi var. Akideyi araştırın. Yani akide esaslarını fırkalar araştırın. Bugün selefiyim diyen, yani Fenerbahçe taraftarlı gibi selefilik taraftarlı yapan insanlarda da kaderiye akidesini bulursunuz. Cevriye akidesini bulursunuz. Haricilik akidesini bulursunuz. Mutezli akidesini bulursunuz. Hepsini bulursunuz. Biz bunlara bidatçı derken, yok efendim derneğe gittiler diye demiyoruz. Akide'de daha büyük aslında problemler var. Bunları anlattığımızda insanlar anlamıyor. Çünkü akidesini kendisi hiç araştırmamış. Yahu selefin akidesi ne? İman konusundaki akidesi söyledikleri ne? Ameller konusunda, küfür konusunda, şirk konusunda, nifak konusunda söyledikleri ne? Anlamıyorlar. Hiç araştırmamışlar çünkü. Sahabenin tutumunu araştırmamışlar. Akideden bahsettiğin zaman sanki afaki bir şeylerden konuşuyorsun. Anlamadı konulardan şey yapıyorsun. O yüzden... Gözle görünen ameli meseleleri gündeme getiriyoruz bazen. Bir kimsenin sapıklığını belirtmek için. Yani Allah ve Resulü böyle diyor, buna rağmen böyle yapıyor diye. Biz insanlara yıllarca tasavvuf mektebinin batıl olduğunu anlatmaya çalıştığımızda kimse kulak tıkamıyor. Yahu burada şirk var, vahdedil vücut var, şu var bu var. Kimse oralı olmuyor çünkü bunlar önemli değil. Ama de ki falan yerde oğlancılık var. Falan şeyh zina etmiş, hemen uzaklaşıyor, sapık sayıyor. Zina ne? Büyük bir günah. Olancılık da böyle, büyük bir günah. Ama şirk ne? Zinaden, livata yapan belki bağışlanır. Yani tevbe ederse Allah bağışlar. Tevbe etmeden ölürse belki bağışlanır. Çünkü Allah şirkin altındakilerin diledi kimseye bağışlar diyor. Bağışlanma ihtimali var. Ama Allah şirk ile ölenin şirkini asla kabul etmez. Tevbe etsin yani öldükten sonra artık o kimsenin kurtar bir tarafı yok. Anlamıyorlar insanlar bunu. Fakat ameli bir pislikten bahset. Mesela dolandırıcıymış, sahtekarmış. Hemen buradan çiziyor adamı. Maalesef böyle. İşte bu sebeple Bazen ameli meseleleri zikrederek sapıklığını anlatıyoruz. Karşı tarafta diyor ki, işte siz ameli meselelerden sapık ilan ediyorsunuz. Hayır kardeşim, sapık oldukları için ameli meseleleri e, bulandırıyor bunlar. Allah, Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam diyor ki, vücutta bir et parçası vardır. Eğer o düzgün olursa, azalardan sudur eden ameller de düzgün olur. O bozuk olursa, ameller de bozuk olur. Bir de bu kalbindeki bozukluğu diliyle ifade etmiş ameller noktasında yani sünnetle amel edilmeyeceğini, sünnetle amel etmenin fitne olduğunu söylüyorsa vela ve bera uygulamanın Allah'ın imanın en sağlam kulpu diye bildirdiği vela ve bera'nın fitne olduğunu, aylık çıkarmak olduğunu söylüyorsa bu kalpten ağzalara sudur etmiş, dilden açıkça dökülmüş bir nifaktır artık. Allah'a iman bak. Konu, bu konu oldukça geniş bir konu. Çubuk'ta halen daha e, yeni sohbetler şeyinde var. Elbani Raymullah'ın bir konferansının tercümesini işlemiştik o zaman. E, doğru menheşle alakalı bir şey. Oradan daha ayrıntılı dinleyebilirsiniz. Bizim bu toplum içerisinde yani Müslüman olduğunu söyleyeyim, bu toplum içerisinde Allah'a iman konusunda birleşmemiz dahi yok. Allah'a iman. Resulüne iman, resulüne ittiba, bidatler vesaire vesaire. Yani mesele oldukça önemli bir, bir mesele. Bizim nasıl bir ayrılık içerisinde olduğumuzu bilmemiz gerekiyor. İnsanların cahil olduğunu aklımızdan çıkarmamız gerekiyor, çıkarmamamız gerekiyor. Cahiller, insanların şahsına hükmetmeyeceksin belki ama tavır var. Vela ve bera burada tavır koymanı gerektiriyor. Yani insanlara öğretmenin yolu gel sana şu tevhidi bir anlatayım değil. Batıl işlediğinde ister bilsin ister bilmesin. O batılı işlediğinde o batıldan dolayı tavır koyacaksın. Eğer hidayetin peşindeyse o soracak. Bizler Allah'ın diniyle amel etmekle mükellefiz. Hayatımıza geçirmekle mükellefiz. Bu en güzel tebliğdir. Allah'ın dinini yaşarsan bu imajda insanlar görürse sen birisine bu konuda herhangi bir konuda tavır koyduğunda o sorulurlar. Eğer samimi ise sammi değilse sormasında zaten gelmesinde. Yani onun peşine de düşme. Bizim işimiz çok, yolumuz uzun, e, hali hazırda e, belki çok büyük fitnelerin eşindeyiz. Yani zamanın getirdiği şeyler içerisinde. Bu sebeple. Bidad hisleri okşayarak, hisleri galeyana getirerek, e, sünnete aykırı metotlar kullanarak ortamı bizim aleyhimizde, sünnetin aleyhinde, sünnetle amel edenlerin aleyhinde çevirmelerine aldırmamak, aldanmamak gerekir. Bilakis Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'ın verdiği haberler doğrultusunda ilerlemek gerekir. Fitne ortaya çıktığında yani Müslümanlar arasında buğuzlaşmalar, gruplaşmalar, Birbirine girmeler meydana geldiği zaman, herç ortaya çıktığı zaman, öldürmeler ortaya çıktığı zaman Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'ın emri ve tavsiyesi ayakta olan otursun, oturan yatsın. Yani kim fitnelere bakışını kaldırır bakarsa, yani neymiş diye bakarsa onun içine düşer buyuruyor. Biz böyle bir zamandayız. Bu sebeple sakın ha hislerin kalyanına gelmemeliyiz. Bu hisler bazı naslarla sanki destekleniyormuş gibi görünse dahi hislerden ibarettir. Yani onlar aslında bizi naslardan uzaklaştıran şeylerdir. İçerisinde bulunduğumuz zamanda bu tip fitnelerin oldukça ayakta olduğu bir zaman. O yüzden e, sahabenin şu nasihatını tekrar hatırlatmakla yetinelim burada. Sünnet ile az amel etmek, bid'at ile çok amel etmekten hayırlıdır. Sınırda durmaya sebat etmemiz lazım. Allah yardımcımız olsun. Allah izin verirse Ali İmran 178. ayetiyle devam edeceğiz. Bugünlük burada bırakalım. Subhaneke Allahümme bihamdik ve eşhedü en la ilâhe illâ ente tevitteke ve esteğfiruke ve töb